zikir sorun isimli kitabımızdan bir başka soruya geçiyoruz. Sayfa 91. Bu soru bize de çok geliyor. Bu soru bize de çok geliyor. Diyor, benim babam memurdu. Emekli oldu. Daha sonra Müslüman oldu. Devlet ikramiye verecek. Bu ikramiyeyi alabilir mi? Emekli maaşını alabilir mi? Şunu bunu alabilir mi? Sorunun başlığı şu. Sayfa 91. Emniyet Müdürlüğünden maaş almanın hükmü. Emniyet Müdürlüğünden maaş almanın hükmü. Demek ki adam emniyet müdürüymüş. Daha sonra Müslüman olmuş. Şimdi oradan maaş alabilir mi alamaz mı? Bize diyorlar ya ya seviyat erket. Madem tekfir ediyor maaş alma. Suyunu içme. İşte e, yolunu kullanma. Şunu yapma bunu yapma. Kendileri İsrail'e tekfir eder. İsrail'in sattığı tohumdan domata sekerler. Halbuki tamam mı? Bunun farkında değildir. İşte kendisi kendileri Brezilya'yı tekfir eder. Brezilya'dan bilmem ne alır. İşte Sırbistan'ı tekfir eder. Sırbistan'dan et alır. Kendi bunun farkında değildir. Bize de der ki madem tekfir ediyorsun yolundan için yürüyorsun? Niye maaş alıyorsun? Niye onun işte ikramiyesini kabul ediyorsun? Falan. Demek ki soru bununla ilgili. Değerli şeyhlerim diyor. Allah'a şahit tutuyorum ki sizi gerçekten çok seviyorum. Cümleye böyle başlamış. Allah'a şahit tutuyorum ki sizi çok seviyorum. Bu güzel bir ifadedir. Bunu alan şeyh bunu okuduğu zaman ee, ne yapacak? İster istemez yani ilme insanlara ilim bakımından insanlara faydalı olmayı ne yapacak daha çok şey yapacak daha çok isteyecek çünkü sevgi güzeldir sevilmek güzeldir değil mi Allah onların kalbine sevgi koyacaktır sevgi kötü bir şey olsaydı Allah sevgi koyar mı koymaz Evet. ben Nibya'lıyım ve buradaki kardeşlerinde size selamı var Değerli şeyhlerim, benim gerçekten çok acil cevaplanması gereken bir sorum var. Ben hükümetten aylık maaş alıyorum. Emniyet müdürlüğünde görevli bir memurdum, asker değildim. Soru yine güzel. Savaşan değilim, sadece memurum diyor. Ne değilim? Bizzat savaşan değilim. Ben Yozgat'ta askerlik yapıyorum, patates soyuyorum. Ya da emniyet biriminde trafik polisiyim. Ya da orada yazıcı bir katibim ama bizzat savaşan değilim ben asker değilim diyor biliyorum ki sizler taahhütü düzene yardım ettiği ve destek çıktığı müddetçe memur ile asker arasında hüküm açısından bir fark gözetmiyorsunuz eğer yapılan iş yapılan kurum taahhütü ayakta tutan bir kurumsa ister yazıcı ol kağıt ol bizzat, ister bizzat savaşan ol fark gözetmiyorsunuz siz diyor adam şeyhlerin yani tevhid ve cihat cemaatinin akidesinden de haberdar Biliyor Tevhid ve Cihat cemaatinin akidesini Evet Ancak belirtmem gerekir ki Ben şu an görev yapmıyorum O işle yakından ve uzaktan hiçbir bağlantım Kalmadı Ben akrabalarından birinin yardımıyla işimden tamamen ayrıldım İşimle hiçbir ilişkim yok Acaba buna rağmen ben O tağutların askeri miyim Aldığım maaşın hükmü nedir Yani benim işle hiçbir alakam yok Sadece maaş alıyorum ben Ne yapıyorum bunu almakla tavukların askeri konumunda mıyım değil miyim eğer tavukların askeri konumundaysam aldığım maaşın hükmü nedir ne kadar güzel bir soru değil mi ne kadar ince bir soru gerçekten Allah subhanahu böyle Müslümanların varlığını ümmetsizliğine her daim e, devamlı kılsın sevgili kardeşim Allah size ve Libya'daki tüm kardeşimize sağlık ve afiyet versin şerhitte cevabı ile başladı duayla başladı hüküm hakikatlere bağlıdır isimlere değil hüküm neye bellidir bil bilmeani diyor bil -e bilmeani bunun bir şeyh abu muhammed el maksinin bununla ilgili bir yazısı vardı hüküm hakikate bağlıdır zahire şey değil manaya değil evet isimleri değil şayet bir kimse taguti düzene yardım ediyorsa onların kanunlarını benimsiyor Müslümanlara karşı onlara yardımcı oluyorsa, Müslümanlara karşı onlara yardımcı oluyorsa, onlara destek çıkıyorsa, onların yanında saf tutuyorsa bu kimsenin ismi ister gardiyan olsun, ister hadem olsun, ister memur olsun, ister zabit olsun fark etmez. O tabutun askeridir. O nedir? Askeri. Bu Burada hüküm isme göre değil. Bunun ismine zabit zabit kafir değildir ama hakim kafirdir isimlere bakmaz burada mesele neye bakmaz isimlerin e, önemi yoktur burada İşte bu hademe bu çöpçü bu, bu, bu değildir burada illete bakar eğer o kanunları savunuyorsa onları benimsiyorsa onları destekliyorsa Müslümanlara karşı onların yanında saf tutuyorsa onların var olması için bir meslek ve görev icra ediyorsa yapmış olduğu görev Müslümanları değil de Tağutları yüceltiyorsa Bu kişi tağutun askeridir Hangi göreve vazifede olursa olsun Fark etmez Hükümet görevlisi olmasa Askeri elbise giymese tağutun askeridir Burada asıl olan kişinin Tağut isteme destek olması Müslümanlara karşı onlara yardım etmesi Ve tağutların kanunlarına Bağlı kalmasıdır Sonuç olarak senin durumun bunlar içermediği için Küfre düşürücü Başka bir illette bulunmuyor sen onların askerlerinden birisi değilsin ve onların yardımcısı değilsin. Senin ilişkiyi tamamen kesmişsin. Tamam mı? Senin burada saydığımız illetler senin üzerine kesinlikle durmuyor. Tamam. Sen onları aldatmadığın, sözleşmelere ihanet etmediğin sürece idari görevliler sana bu maaşı vermeye devam ederse senin bu, aş bu maaşı almanda hiçbir sakınca yoktur. Soruya Cevaba bakın. Çok güzel. Ne diyor? Sen onları aldatmadığın müddetçe Mesela ee, sakatım dedin, sakat raporu aldın ve emekli oldun. Hile. Hile. Öyle değil mi? Bizim Türkiye'de Müslümanlar da ne konuşuyor? Bankadan para çalıp onu cihada işte kredi çekelim. Öyle değil mi? Çektiğimiz krediyi cihada verelim. Ya yalan söylüyorsun, hile yapıyorsun, ahit veriyorsun, aydıntmıyor. Bir dönem ne yaptılar? Araba kiraladılar, kiraladıklar arabayla Suriye'ye gittiler. Hem tamam, girde dönmediler, adına gelip Suriyeden alacak değil ki, ne mı? Buna da ne dediler? Kafir, malak aniyetdir yok şiliye. Ah, ahit verdi, ne ahit? Söz verdi, sen söz verdin. Ya yülden ey iman edenler, akitlerinize ne merin? Akitlerinize ne verin hile yoluyla aldatma yoluyla elde edilen mal kimden elde edilirse edilsin haramdır hile yoluyla aldatma yoluyla üç kağıtla düzenli elde edilen kazanç hangi şekilde elde edilirse edilsin bu haramdır oldu mu? evet <gülüyor> sen onları aldatmadığın sürece sözleşmelere ihanet etmediğin sürece idari görevler sana bu maaşı vermeye devam ederse senin bu maaşı almanda hiçbir sakınca yoktur onun mal edinebilir ve kullanabilirsin onu sahiplenebilirsin. Ve onu dilediğin gibi kullanabilirsin. Çünkü sen onu haram yolla kazanmıyorsun. Sorunda da belirttiğin gibi sen o görevde değilsin ki. Allah bu gibi malları Müslüman olarak ganimet olarak çok defa vermiştir. O malın senin elinde olması, mürtedlerin elinde kalmasından daha hayırlıdır. Çünkü onlar bu malları memleketlere fesat memleketlerde fesat çıkartıyor. Allah'ın kullarını yoldan çıkartıyorlar. Allah yolundan çeviriyorlar. Sen ben onu almayacağım. Ben o malı istemiyorum demene gerek yok. Ondan elinde kalmasın. Sen al çünkü helaldir. Ama haram olsa bırak onların elinde kalsın. Sen haram olan o malı alma. Ebu Suhey el Cezayir'i cevaplandırmış bu soruyu da. Cemadet dile getirle